نستعينه ونستغفره ونعود بالله من حضور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاهي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله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 «Ve kulle bid'a'tin dalale, ve kulle balaletin fin nær emma Evet, Müslümanlar, tekfir meselesini işliyoruz. Geçen hafta konuyla alakalı tekfirde aşırılıktan sakınmakla alakalı bir şeyler söyledik. Bu hafta da yliyorum. Bize birkaç tane başlığımız var. Ki birkaç hafta daha devam edecek. Mesele, önemli bir mesele. Ehemmiyet göstermemiz gereken bir mesele. E... Yani herkesin hakkı olmayan, haddi olmayan, sadece ilim ehlinin üzerinde konuşabileceği bir mesele olduğu için, bizler elimizden geldiği kadar meseleyi anlayacağız ve bu hükümle alakalı, durumu kapalı olan kişilerle alakalı kesinlikle ağzımızı açmayacağız, konuşmayacağız. Çünkü gerçekten mesuliyet isteyen, mesuliyet kaldıran bir mesele. Evet, tekfirin tehlikesi diye bir başlığımız var. Yani bir kimseye kafir demenin, bir kimseye kafir hükmü vermenin tehlikesi. Gerek Allah Azze ve Celle kitabında gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde yani şeriat olarak bize şunu bildiriliyor. Delil olmaksızın kesinlikle İslam'da bir şey yoktur. Delil olmaksızın. Yani bir delile dayandırmadan kesinlikle İslam adına konuşmak caiz değildir. Ki kitap ve sünnetin delillerinin e, içerisine girdiğimiz zaman meseleyle alakalı ise devamlı müminleri e, sakındıran, bunun tehlikeli bir amer olduğunu söyleyen delilleri görmekteyiz. Mesele neden dolayı bu kadar önemlidir? Çünkü geçen hafta da söylediğimiz gibi bir kişiye kafir demek o kişinin malını, canını, kanını, ırzını, her şeyini helal saymak demektir. Onun için hani e, üzerinde şüphesi olan, durumu bize kapalı olan, üzerinde hüccet ikame edilmemiş, araştırmalar yapılmamış, engeller kalkmamış, şartlara başvurulmamış kişilerle alakalı böyle bir hüküm vermek, o kişinin batınında İslam'ına delalet eden de bir şey varsa, biz bilmiyorsak böyle bir hüküm verilmişse, Allah muhafaza vermiş olduğumuz hüküm bize döner. Onun için, Bizim işimiz değildir, ilim ehlinin, ilim erbabının iş olduğu için Müslüman'ın uzak durması gerekir. Çünkü bu Allah'ın ve Resulü'nün koymuş olduğu bir hükümdür. Allah'a Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün koymuş olduğu bir hükümdür. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulü'nün kafir olduklarına hükmettiği kimseler dışında hiç kimse tegfir edilmez. Allah Azze ve Celle ve Resulü meseleyle alakalı hem ayetlerde hem de bir hüküm vermişse onun dışında kimse tekfir edilmez. Bununla alakalı Allah Azze Celle diyor ki وَلَا limen لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin sen mümin değilsin demeyin diyor Allah Azze ve Celle. demeyin. Kime? Size selam verene. Size birisi selam verdiyse sen mümin değilsin demeyin. Bunu da yapıyorsun? Dünya hayatının menfaatine göz dikerek. فَعِدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin nezdinde sayısız ganimetler vardır. كَذَلِكَ kuntum min قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا Diyor ki siz daha önce onun durumu gibiydiniz. Allah Azze ve Celle size ihsanda ve iyilikte bulundu ve sizler hidayeti buldunuz. Onun için yani e, her karşılaştığımız kişiye kafir damgasını vurursak Allah muhafaza Allah Azze ve Celle bu tutumdan dolayı ki piyasada dolanan tekfircileri biliyoruz yani bu tutumlarından dolayı yani Allah korusun ya onların üzerinden hidayeti kaldırır ya da hidayet üzere yapılması gereken ameli kaldırır. <gülüyor> Yine başka bir ayette diyor ki Rabbimiz وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ <عِلْم> İlmin olmayan bir meseleye kesinlikle dalma veya hut ardına düşme. inne Muhakkak ki kulak, göz ve kalp kulak, göz ve kalp yani insanın e, meseleyi anlayabilmesi, kavrayabilmesi meselede hüküm verebilmesi, karşı tarafa aktarabilmesi için gerekli olan bu üç uzuv bunların hepsi Allah katında sorumludur. Bunların hepsi Allah katında sorumludur. Yani verilen hükümlerin söylenen sözlerin, telaffuza dökülmüş tüm kelimelerin Allah katında hesabını vereceğiz. Onun için bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyin. Bizi ilgilendirmeyen bizi ilgilendirmeyen meselenin ardına düşmeyin. Bizler davetçi isek Müslüman'ın tek görevi Allah Azze ve Celle'nin yoluna basiretle davet etmektir. Basiretle davet etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yaptığı gibi bizler insanların kalplerinde gizlediği, zihinlerinde gizledikleri şeylerin hükmünü vermekle sorumlu değiliz. Ya Ahmet kalbinde bir şey gizliyor. Mehmet'in zihninde bir şey var. Kesin o başka bir şey gizliyor. Bu adam bunu, bunu biz bununla yükümlü değiliz. Bizler zahire bakarız. Zahiren Müslüman olduğunu belirten herhangi bir alamet bizim için yeterlidir. Kalbini Biz bilemeyiz. Onun için kalpleri Allah Azze ve Celle hükmeder. Onun hükmü Allah'a kalmıştır. Dünyada biz ona Müslüman'a yapılan muameleyi yaparız. Onun için bizler hiçbir şekilde insanların gizledikleri kalplerinde, zihinlerinde gizledikleri şeylere hüküm verme hususunda mecburi değiliz, mükellef değiliz. İmam Ahmet rahimahullah konuyla alakalı şöyle diyor. Şüphesiz bir şeyi vaciple haram kılmak, sevap, ceza, kafir. Fasıklık hükmünü vermek Allah'a ve Resulüne ait bir iştir. Bu hükümlerin hepsi yani bir kişiye mümin demek, kafir demek, sevabını vermek, cezasını vermek, fasık demek, günahkar demek bunların hepsi Allah ve Resulünün işidir. Hiçbir kimsenin bu hususta hüküm verme yetkisi yoktur. İnsanlara düşen ise Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmak, helal kıldığını helal kılmak, Bunları bu şekilde kabul etmek Allah'ın ve Resulü'nün haber verdiğini tasdik etmektir diyor İmam Ahmet ve Rahimullah. Onun için bize düşen haramı haram helal helal kabul edip Allah ve Resulü'nden bize ne geldiyse tasdik edip onun onların dışında başka bir şeyin ardına düşmemek. Evet tek Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine başvurulması gereken şer'i hükümler arasındadır. Tekbir şer'i bir hükümdür. Tamam bunu biliyoruz. Yani bir insana kafir hükmü vermek, bir insana kafir demek veya dememek şer'i naslar arasındadır. Şer'i nasların kaynağı nedir? kaynağı nedir? Kitap ve sünnettir. Yani o zaman Allah ve Resulü'nün belirtmiş olduğu bir meseledir. Bu hususta Müslümana düşen görev mesele hakkında bilgi ve Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın konuşmamaktır. Yani bu hususta bizim bir bilginiz yoksa Allah Azze ve Celle tarafından bir delil, bir ayet geldiğini bilmiyorsak, hiçbir, bu konuyla alakalı hiçbir bilgimiz yoksa bize düşen konuşmamaktır. Çünkü bir kimseyi İslam'dan çıkarmak yahut onu İslam'a sokmak dinin en büyük işlerinden birisidir. Bir kişiye Müslüman demek veyahut bir kişiye kafir demek. Kafiri dine sokmak, Müslüman'ı da dinden çıkartmak en tehlikeli işlerden birisidir. Yani kafire de Müslüman demeyen aynı tehlikesi var. Bir adam kafirse ona da Müslüman demenin aynı, aynı tehlikesi var. Yani e, küfrü hususunda hiçbir kimsenin ihtilaf etmemiş tüm insanların icmasıyla bu adam kafirdir diyebileceğimiz insanların bazıları tarafından dinlere sokulması, bunlar da Müslümandır, bunlar da cennete girecektir demesi ise bu da çok ağır bir ifade, e, e, tehlikedir. Onun için... Bunlardan iki türlü hem dine sokmaktan hem de dinden çıkartmaktan uzak durmak gerekir. Evet, kitap ve sünnet bu hususta yeterli açıklamayı yapmış, bizi bu husustaki zorluktan, külfetten kurtarmıştır. Kitap ve sünnet bu hususta yeterli açıklamayı bize yapmıştır. Onun için biz bu hususta mükellefiyeti üzerimizden kaldırdık. İlla birilerine kafir diyeceksin, kitap ve sünnet seni zorluyor yoksa Allah katına meşgulsün böyle bir mükellefiyetimiz yok bizim. Müminin böyle bir mükellefiyeti yok. Yani yoldan geçen herkese şu kafirdir, şu Müslümandır, şu kafirdir, şu Müslümandır diye bizim hüküm verme mükellefiyetimiz yok. Allah Azze bundan bizi hesaba çekmeyecek. Sen niçin Ahmet'e kafirlemedin, niçin Mehmet'e kafir dedin gibi Allah Azze ve Celle bizi bundan yani böyle bir şeyden hesaba çekmeyecek. Niye demedin, niye demedin ders bu meseleden dolayı. Hani niçin böyle bir şeyden bahsetmedin? Böyle bir şeyde kesinlikle bizim vesuliyetimiz yok. Evet. Bu meseleyle alakalı şu iki ana kaideyi, ana kuralı bilmemiz gerekiyor. Şu iki ana kaide bizim kulağımızda küp olması gerekiyor. Birincisi bir söz ya da bir fiil. Zaten insanı küfre düşüren şey ya sözle olur ya insanın ağzından çıkan o telaffuzlarla, kelimelerle insan küfre girer veyahut insanın yapmış olduğu fiille insan küfre girer. Ya fiildir ya sözdür. Bir söz ya da bir fiil küfür olabilir fakat o sözü söyleyen yahut o fiili işleyen bir kimse ortada tekfire mani bir engelin bulunması ve tekfir için gereken şartlardan bir şartın yerine gelmemiş olması dolayısıyla tekfir edilmeyebilir. Yani bir fiilin veya veyahut sözün küfür kelimesi olması kesinlikle onu söyleyen veya yapan kişinin kafir olduğu manasına gelmez. Evet. Bir amel küfür ameli olabilir. Bir söz küfür sözü olabilir. Onu söyleyen veya bu yapan kişinin kesinlikle bu adam kafirdir hükmünü vermek gerekmez. Onun için o zaman kulağımızda küpe olması gereken birinci söz ne? Her küfür ameli kişiyi kafir yapmaz. Her küfür sözü kişiyi kafir yapmaz. <gülüyor> Evet bundan dolayı Müslüman bir kimse hakkında sadece küfrü gerektiren bir amelin yahut bir sözün dışarıya yansıması sebebiyle dinden çıkması anlamında küfürle hüküm verilmez. Yani bu diyelim ki bir kişide küfür sözü gördük veya küfür ameli gördük. Bundan dolayı direkt o kişiye kafir yaptı. Ne yapamıyoruz? Takamıyoruz. Bundan bizler ne nehyedilmişiz. İkinci, ikinci kural ise kendisine küfür adı verilmiş olan her bir günah kişi dinden çıkartıcı değildir. Yani küfür adı verilen günahlar var. Hem ayetlerde hem hadislerde Allah azze ve celle'nin kitabında, O'nun asasasen sünnetlerinde küfür küfür adı verilen bazı günahlar vardır. Allah azze ve celle onu küfür olarak isimlendirmiştir. Cehennemi hak edici bir günah olarak isimlendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu imanın dışında bir şeyle isimlendirmiştir. Bunların küfür olarak isimlendirilmesi kesinlikle o küf o e, isimlendirmenin kişiye kafir damgası vurulmasını gerektirmez. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adet Bu mesele küfür dune küfür. Yani küfür ama küfürden küçük küfür veyahut küçük küfür adı vermiş olduğumuz küfürler meselesine girer. Küçük küfür daha önceki küfür kavramını işlerken defalarca söyledik. Küçük küfür kişiyi İslam dairesinden milleti İbrahim'den milleti i dininden, İslam dairesinden çıkartmaz demişti küçük küfür. Onun için bu tip ayetler ve hadisler küçük küfüre girmektedir. Onun için biz burada ne yapıyoruz? Bütün her türlü ayetler demiyorum. Yani genelinde bu ayetlerde ve hadislerde bahsedilen küfür küçük küfürdür. Onun için biz şunu bileceğiz, her küfür ameli insanı dinden çıkartan bir amel değildir. Mesela Resulullah s.a.v. diyor ki, İnsanlarda iki husus vardır ki bunlar onlarda bulunan kişilerin küfrüne insanları götürür. Yani bu küfür amelidir. Nedir? Birincisi neseplere sövmek, neseplere dil uzatmak. İkincisi ise ölünün ardından ağıt yakmak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neseplere sövmeyi ve ölünün ardından ağıt yakmayı küfür olarak isimlendirmiş. Küfür amelidir, küfür olarak isimlendirmiş. Ama ehl Sünnet'in icmasına göre... Bu hususta hiçbir ihtilaf yok. Bu iki amelde kişiyi dinden çıkartan amel değildir. Hadiste küfür olarak gelmiş. O zaman burada biz ne anlıyoruz? Her küfür ameli kişiyi dinden çıkartmaz. Her küfür sözünü işittiğimiz ve amelini görmüş olduğumuz kişiyi dinden çıkartamayız. Evet. Bunun örnekleri çok ayetlerde ve hadislerde. Bunun örnekleri çok. Onun için biz direkt büyük küfür olarak algılayıp insanları dinden çıkartamayız çıkartamayız. Evet Diğer bir meselemiz ise mutlak tekfir ve muayyen tekfir arasındaki fark. Bu mesele de önemli bir mesele. Yani kimler mutlak tekfir edilirler, kimler mutlak küfre girerler, kimler de muayyer olarak, şahıs olarak, bireysel olarak, isim olarak küfre girmiş olur. Yani <gülüyor> muayyen tekfirin e, biraz daha açılımı nedir? Kişiye sen kafirsin demek. Muayyen tekfir bu. Mutlak tekfir ise Kim bunu yaparsa kafirdir demek. Şimdi biraz daha açıklayalım. Mutlak tektir, küfre götüren söz veya fiili işleyen birisine, tabi işlemiş olduğu bu küfür amelini de şer'i bir delile dayandırarak, işlediği veya veyahut söylemiş olduğu o küfür sözünü, şer'i şer bir delile dayandırarak, yani o sözün veya fiilin şer'i bir lasta küfür olduğunu görüyorlar. E, belirteceğimiz bir delil varsa buna binaen belirli bir kişiye indirgemeden muayyen bir kişiye bu hükmü indirgemeden mutlak olarak hükmü kullanmaktır. Mutlak olarak. Bunun da tek açılımı kim şöyle söylerse kafirdir kim böyle yaparsa kafirdir ibaresi gibi. Bu hüküm mutlak bir hükümdür. Bu hükümle yani e, genele vurgulama yaparsın ama şahıslara bir bir tek tek indiremezsin. Mesela bir toplumda bir toplumda küfür ameli işlenen bir amel meşhur olmuştur diyelim. Bir küfür ameli meşhur olmuştur. Biz o topluma deriz ki bu toplum kafirdir. Bu toplum kafirdir. Bu mutlak bir tek küfürdür. Bu toplumun hep bütün bireylerini isim isim tekfir, kafir demekse bu da muayyendir. Bunu biz yapamayız. Topluma kafir deriz. Toplum küfür amel işlediği için topluma kafir deriz ama toplumun içerisinde her ferde kafir diyemeyiz. Çünkü her ferdin kendisine göre durumu vardır. Kimisi cahildir, kimisinin mazereti vardır, kimisi ikra altındadır, kimisinin tevili vardır. Onun için bunları tek tek incelememiz gerekir. Evet. Dolayısıyla mutlak tekbir kişi hakkında değil, sebep hakkında hüküm vermek O zaman mutlak tekfir ne? Mutlak tekfir fiili bağlar. Yani bu fiil küfürdür. Bu fiil nedir? Küfürdür. Mutlak tekfir fiile hüküm vermektir. Ama muayyen tekfir ise fiilin kendisi, failin kendisini cezalandırmaktır. Muayyen tekfir. Mutlak tekfir ise, fiili cezalandırmaktır. Öyle diyelim. Kavramlar yabancı kavramlar değil değil mi? Mutlak dediğimiz zaman, muayyen dediğimiz zaman anlıyor ya yani Mutlak demek genel demek. Yani genel, genelleme konuşuyorum. Burada mesela ben diyorum ki bu arkadaşlarımın hepsi çok mütevazi arkadaşlardır. Şimdi he, he, genelleme konuştum. Hiç, diyelim ki bu, burada içlerinde mütevazi olmayan insanlar var. Onlar hiç bazen, baza almadım. Ne yaptım? Genel olarak konuştum. Mutlak bu demek. Muayyense fert fert konuşmak. Nedim çok ahlaklı birisidir, Recep çok zeki birisidir. Bu şekilde böyle tek tek konuşmak bu da muayyen olayına gider. Onun için mutlak ve muayyen kavramlarını bilmemiz ve anlamamız gerekir. Evet muayyen tekfir ne demek o zaman? Küfre götüren herhangi bir küfür sözünü veyahut küfür amelini yapan kişinin kendi nefsine muayyen olarak, belirleyen olarak belirlemiş olarak o kişiye küfür hükmü vermektir veya o kişiye kafir hükmü indirgemektir. Buna da muayyen tekfir diyoruz. Evet. Ehli sünnetin bu husustaki tutumu genel manada ehli sünnet ilk önce meseleye mutlak tekfir olarak yaraşır, yaklaşır. Her hususta. Her hususta ehl sünnet ilk olarak meseleye mutlak tekfir olarak yaklaşıp O da nedir? Kim şöyle yaparsa veya kim şöyle derse kafir olmuştur der şeklinde ehl sünnet olaya yaklaşır. Verilen bu hükmün belirli kişiyle alaka kurmasına gelince ise direkt tekfir hükmünü uygulamazlar. Ehli sünnetin bu husustaki tutum budur. İlk önce mutlak olarak söyler, muayyene indirgemez tekfirle alakalı şartlar şartları araştırırlar. Tekfire engel olacak şeyleri araştırırlar ve o kişiye hucce ikame ederler. İşte bu Ehl-i Sünnet'in tekfir meselesinde sarıldığı büyük kaydedir. Ehl-i Sünnet'in almış olduğu, benimsemiş olduğu kayda budur. Bu hususta Ehl-i Sünnet'in dışar dışına çıkanlar var mı? Var. Bu hususta Ehl-i Sünnet'in dışına çıkanlar var. En başlarında hariciler gelmek. Hariciler kesinlikle bir insanın çekdili şemalini, şartlarını, engellerini hiçbir şeyini araştırmadan direkt insana kafir yaftası vuranlar. Amel kişinin üzerinde zahiri İslam'ına delaleten zahiri ameller dahi görse, ameller dahi görse, yani kişinin önünde namaz kıldığını görse, işte oruç tuttuğunu görse, kelime işaret getirdiğini görse, salaka verdiğini görse, İslam'ına delalet eden bazı delilleri dahi görmüş olsa ta ki onun tüm hali kendisine Ee, açı açığa çıkıncaya kadar haricilere göre nedir? Kişi kafirdir. Onun için Ehl-i Sünnet bu hususta kesinlikle hariciler ve hariciler gibisinden nedir? Uzaktır. Ehl-i Sünnet'in tutumu ilk olayda küfür meselesi varsa mutlak olarak ilk önce algılar, sonradan kişiyle alakalı tüm şartlar, engeller, ilkeler araştırılır. Evet, çünkü bu hususta Yani tekfir kimsenin demin demiş olduğumuz gibi yani e, hakkı değildir. Tekfir ancak İslam şeriatının hakkıdır, kitabın, sünnetin hakkıdır, Allah ve Resulünün hakkıdır. Kimseye yani Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün İslam'ını kabul etmiş olduğu bir kişinin kesinlikle bir insan ne yapamaz küfrüne hüküm veremez. Konuyla alakalı İbn-i Teymiye şöyle diyor. Kitap, sünnet ve icma ile küfür olduğu sabit olan bir söz için mutlak küfürdür denilir. Kitap, sünnet ve icma ile küfür olduğu sabit olan bir söz veya amel olsun fark etmez. Buna ne denilir? Mutlak küfürdür denilir. Ne kadar yani kitap ve sünnet ve icma ile sabit olsa dahi ne diyorlar? Mutlak küfürdür. Şerii deliller bunu göstermektedir. Zira iman kitap ve sünnetten öğrenilen hükümlerdendir. Çünkü iman nereden öğrenilmiş? İmanın kaynağı neresi, menba neresi? Kitap ve sünnettir. Küfrün zıttı nedir? İmandır. Kişinin imana, İslam'a girebilmesi için kitap ve sünnetten almış olduğu, öğrenmiş olduğu bilgiler gerekmektedir. Onun için imanı biz kitap ve sünnetten öğrendik. İnsanların zan ve hevalarına göre karar verecekleri bir konu değildir. Kimsenin kendi zanlı galibine zannediyorum ki bu adam kafir. Olmaz böyle bir şey. Zan hiç yakını götürebilir mi? Zan kesinlikle yakini götüremez. Şüphe yakın yakın bir şekilde imanı hasıl olmuş bir kimsenin imanı şüpheyle gitmez. Kesinlikle zanla şüpheyle iman gitmez. Ancak aynı şekilde yakini bir küfürle ancak şimdi imanı gider. Hakkında tekfirin şartları sabit olmadıkça ve engelleri ortadan kalkmadıkça bu tür sözleri söyleyen her kişi hakkında küfür hükmü verilmez. İbn-i Teymiye'nin sözünü okuyorum şu an. İslam'a yeni girmiş olması veya imden uzak bir yerde yetişmiş olması sebebiyle içkinin veya faizin helal olduğunu söyleyen kişi bu kadendir öyle mi şimdi gerçekten var yani çok garipselecek bir şey değil bugün caddeye çıksak belki içkinin ve içkinin ve faizin haram olduğunu bilmeyen onlarca yüzlerce insanlarla karşılaşabiliriz bu, bu çok normaldir yani şu toplumda Özellikle bu, bu tip toplumlarda Onun için ne diyor İslam'a yeni girmiş olması veya ilimden uzak bir yerde yetişmiş olması sebebiyle içkinin veya faizin helal olduğunu söyleyen bir kişi bu kabildendir. Yani bunu söyleyen bir kişi duyduğumuz zaman direkt kafirdir diyemeyiz. Araştırmamız lazım durumu Bu adam İslam'a yeni mi girmiş? Meseleyi biliyor mu? Meseleyi yanlış mı öğrenmiş? Ki sahabeden içki içip içtiği içkinin de tevil yoluyla helal olduğunu zanneden Osman bin Maz'un ve arkadaşları tevil yoluyla içkinin helal olduğunu söylediler halifeler Ömer radıyallahu anh. Öyle mi? Ömer radıyallahu anh olması lazım. Değil mi? Ömer radıyallahu anh diğer sahabeler de o istişarede olan sahabeler de onun yanındayken ama teville kafalarından bir tevil yapmışlar. İman eden, salih ameli işleyen, imanlarında sebat gösteren insanlara dediklerinde ve içtiklerinde hiçbir vebal yoktur. O zaman istediğimiz diyelim, istediğimiz içelim diye tevil yapmışlar. İçki şarapta içilebilecek bir şeydir. İman ettik, salih amelimiz var, bize zarar vermez diye içmişler ve bunun da helal olduğunu zannet zannetleri iddia iddia ettiler. Sonraları da onlar tövbeye davet edildi. Onlara kesinlikle o ortamda kafir muamelesi yapılmadı. O ortamda onlara kafir muamelesi kesinlikle yapılmadı. Evet. Yine başka bir sözünde İbn-i Teymiye Rahimeoğlu'na şöyle diyor. Söylenen söz mutlak olarak sahibinin tekfir edildiği türden olabilir ve genelde bunu ifade etmek için kim şöyle derse kafir olur ifadesi kullanılır. Yani bizim ifademiz budur. Biz hükmün aslını söyleriz. Hükmün aslını ortaya koyarız. Herkes kendisi ondan kendine düşüyorsa alır. Ancak bu sözü söyleyen kişi gerekli olan hücce dikamesi yapılmadan önce tekfir edilmez. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi. Şimdi diyor ki Allah Azze Celle, Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz kadınlarına ancak ateş tıkılmış olurlar. Yani onlar ancak ateş yemiş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe geleceklerdir Şimdi burada Allah Azze Celle, Haksız yere yetimlerin mallarını yemeyip, cehennemi hak edici bir amel olarak yani küfür olarak, küfür ameli olarak bildirmiştir. Haksız yere yetimlerin mallarını yemek nedir? Cehennemi gerektiren bir ameldir. Diyor ki İbn-i devamında bu ve buna benzer tehdit ile ilgili ayetlerde nastar hak olan tehdidi bildirir. Hak olan tehdidi bildirir. Yani kim böyle yaparsa bunun karşılığı budur. Bu tehdidi bildirir. Ancak gerekli olan şartların oluşmaması Ve engellerin de kalkmaması sebebiyle mutlak olan bu tehdidin muayyen bir şahsa indirgenmemesidir. Meselenin açıklanması gerekir. Çünkü işlediğinin haram olduğunu kendisine açıklamamış olabiliriz mesela. Yani haksız bir yere yetim malını yemenin haram olduğunu bilmeyebilir kişi. Akrabasında bir yetim malını iyi olabilir. Bunun da haram olduğunu bilmiyordur. Misal olarak söylüyorum. Bu ayeti misal olarak vermiş İbn-i Teymiye Rahimahullah. Veya tövbe etmiş olabilir. ya Yemiş ondan sonra tövbe etmiş. Sen hemen yediği için direkt kendisine bu haftayı koyamazsın. Tövbe etmiş olabilir. Tövbe her günahın ee, Allah katında izalesine sebep olan bir ameldir. Veyahut işlediği bu haramın affedilmesine sebep olacak derecede iyilikleri fazla fazla yapmış da olabilir. Veya işlediği tam bu haram işledi ama ondan sonra da ha, e, günahı affedilsin diye birçok güzel üzerinde birçok amel yapmış da olabilir. Onun için yani mesele de bize ne diyor Kesinlikle durumu araştırılması gerekir. <gülüyor> i̇ncelilmesi gerekir. Ondan sonra konuşulması gerekir. Evet bununla alakalı Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelen bir rivayet var. Bu hadis gerçekten önemli bir hadis. Bilmemiz gereken önemli bir hadis. Kulağımıza küpe olması gereken bir hadis. Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki israf رجل على نفسه diyor bir kişi nefsine çok zulmetti yani günahkar bir kişiden bahsediyoruz aslında sen evet. nefsine zulmeden bir kişiden bahsediyor hayatı işte devamlı isyanla geçen bir kişiden bahsediyor diyor ki felemen ma hadarahu'l meut kendisine ölüm geldiği zaman avsa benihi çocuklarına vasiyet etti Çocuklarına vasiyet etti. Dedi ki: "Eğer ben öldüysem, beni yakın, sonra ezin, sonra denize fırlatın." Öldüğüm zaman beni alın. Yakın, yaptıktan sonra kül haline getirin. Külümü ise denize götürün, rüzgara savurun. Denizde rüzgarlara savurun. Öldükten sonra beni yakın, kül haline getirin, külümü alın, denizde Diyor ki fevallahi, Allah'a yemin olsun ki Bak bu sözü söyleyen adam Allah'a yemin ediyor Diyor ki Allah'a yemin olsun ki لَاِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذَّبَنْ مِي عَذَابًا مَا اُعَذِّبُهُ بِهِ اَحَدًا Şayet diyor Allah Azze ve Celle Benim bedenimi toplamaya kadir olursa Benim bedenimi eline geçirirse tabiri caizse Hiçbir kimseye azap yapmayacak bir azapla bana azap eder. Allah'a emin olsun ki şayet yani ben Rabbimin eline geçersem bana hiçbir kimseye yapmayacağı azap ile azap eder diyor. Korkusundan dolayı. <gülüyor> ve o çocuklarla babasının vasiyeti üzerine aynısını yapıyorlar. Allah Azze ve Celle yerine diyor ki <gülüyor> diyor ki ey yeryüzü aldığını geri ver. Allah Azze ve Celle'nin emriyle kül dahi olsa kişi, Allah, o adam Allah Azze ve Celle'nin huzuruna görüyor. Allah Azze ve Celle der ki niçin böyle yaptın? Böyle yapmaya seni ne gö ne götürdü? Niçin böyle bir işe giriştim? Fekale haşyetuke ya Rabbi diyor ki senin korkun ya Rabbi. Senden korktuğum için böyle yaptım. Sana olan korkumdan dolayı böyle yaptım. Veya başka bir rivayette de makafetuke işte sana olan korkumdan diyor bu sözünden dolayı Allah Azze ve Celle o kişiyi bağışlıyor bu sözünden dolayı Allah Azze ve Celle o kişiyi bağışlıyor evet hadisi İbn-i Teymiye şöyle açıklıyor diyor ki bu adam Yüce Allah'ın kudretinde şüpheye düştü öyle mi dedi ki Allah Azze ve Celle şayet beni bir araya getirirse ben Allah'ın eline bir geçersem bir araya beni getirirse ne yaptı? Bu söz Allah'ın kudresine şüphe düşmektir. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle hiçbir şey güç değildir. Toz değil zerreler haline gelse Allah Azze ve Celle kum dediği zaman iş bitmiştir. Kim Allah'ın bu kudretinde şüpheye düşerse o kişi kafir olmuş olur. Bu doğrudur. Diyor ki İddi Teyviye Bu kişi Allah'ın kudretinde şüpheye düştü. Ayrıca kül olup rüzgara savrulduktan sonra tekrar diriltileceğinde şüpheye düştü. Kül olup rüzgara savrulduktan sonra da tekrar diriltilme hususuna da şüpheye düştü. Yani kim öldükten sonra diriltilme hususuna şüpheye düşerse de kafir olmuş olur. Bu adam bunda da şüpheye düştü. Bilakis tekrar diriltilmeyeceğine inandı. Bilakis o ne yaptı? Benim bedenim kül haline gelirse tekrar beni toplayamaz. Tekrar ben toplanmam diye buna inandı da yani. Nefsine buna da inandı. Bunların hepsi Müslümanların ittifakıyla küfürdür. Doğru. Bunun hepsi Müslümanların icmasıyla küfürdür. Fakat bu kişi bunun küfür olduğunu bilmemekteydi. İşte mesele burada. Fakat bu sözü söyleyen kişi yapmış olduğu amelin söylemiş olduğu sözün küfür olduğunu bilmiyordu. Mesele burada. Yani Allah'ın korkusu onun imanına delalet eden bir durum. Allah Allah'ın adına yemin etmesi ve diriltildiği zaman Allah'ın huzurunda senin korkundan dolayı ya Rabbi böyle yaptım demesi... Onun imanına delalet edenmiş. O zaman bu adamın imanı var. Bu adamın imanı var. Ama küfrünü gerektiren sözler işittik. Allah'ın kudretiyle alakalı şüphesi var. Allahu Celle Celal'in insanlar tekrar dirilteceğiyle alakalı şüphesi var. Ve başka Allah'ın kudretinin dışında başka bir şeye de imanı var. Buna rağmen, buna rağmen bu adam bu yapmış olduğu şeylerin ve sözlerin küfür olduğunu bilmediğinden dolayı Ee, evet devam edelim. Ne demiştik? Bununla beraber Allah'ın azabından da korktuğu için mümin idi. Bunun içinde Allahu Teala ve Celle okşiyi bağışladı. Onun için meselede mesele bu burada ne var? Burada bir insan Burada cehalet var. Bilmiyordu. Yani o sözün küfür olduğunu bilmiyordu. O an küfür olduğunu bilmiyordu. Onun için bundan dolayı da burada mazeret e, ortaya çıkmış oluyor. Bu meseleyi bildikten sonra muayyen teklif hususunda cahil ve ona benzer durumda olanların hakkında acele etmek caiz değildir. Artık biz bu meseleyi biliyoruz. Cahil olan insan hakkında biz konuşmamamız gerekir. Adam cahil olabilir, bilmiyor olabilir hükmü. Onun için konuşmamak gerekir. Selefi salihinin ve onun yollarından gidenlerin yolunun ihtiyaç yolu olduğunu görecektir. Yani sahabe, tabi'in ve onun yoldan giden tüm selef bu meseleye ihtiyatla yaklaşmış. Bu tip meselelerle alakalı kesinlikle genel hükümler vermemişlerdir. Evet, iman ve küfür meselelerinde her türlü bizim bakış açımız insanların zahirine göredir. Yani zahirine bakarak biz bizi batınını ilgilendirmez. Biz insanın içini bilemeyiz. Gizlediklerini bilemeyiz. Sakladıklarını bilemeyiz. Biz zahirini bildiğinizden dolayı Zahirine göre biz muamele yaparız o şekilde geçeriz ki bununla alakalı e, okumuş olduğum ayetler o yukarıda işte size selam veren mümin demeyin ayeti bunun en büyük delili. Çünkü biz bilmiyoruz içinde kalbinde gizlediğini kalbinde küfrü gizliyorsa münafıttır münafı ise Allah katı, nifakı ise Allah katına bilinir bize göre zahiren dünyada adam mümindir şayet iman ettiğini söylüyorsa. O aynı şekilde yine zahire göre hüküm vermeyle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben insanların işte şahit şahit iki kelimeyi şehadet edinceye kadar, namazı kılıncaya kadar, zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum hadisinde de aynı mesele geçmekte. Yani bu husus zahire göre insan bizim önümüzde şer'i beyanat getiriyorsa, namazını kılıyorsa, zekatını veriyorsa biz o adamın da kalbini yarmaya ihtiyaç duymayız. Bu adam bizim nezdimizde nezdimizde müminindir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Tekfirin şartları ve engelleri var Müslümanlar. Tekfirin şartları. Yani bir insana kafir demenin şartları, engelleri, yasakları, ilkeleri var. Bunların üzerinde biraz durmaya inşallah çalışacağız. Bunların hepsi gerçekleşmeden bir insana küfür hükmü vermek, kafir hükmü vermek kesinlikle caiz değildir ilk önce şart, engel ve rükun şeylerini biraz açıklayalım ondan sonra meseleye girmeye çalışalım rükun neydi? rükun bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan bir şeyin varlığı bir hükmün varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsurdur ne gibi mesela? namaz ve secde gibi namaz ve secde namazın varlığı secdenin varlığına bağlıdır Yani namazın olabilmesi için kesinlikle secdenin olması lazım. Her rek'atta yapmış olduğumuz iki secde kesinlikle namazın varlığı için şart olan bir şeydir. Ve bunların ikisi de bir uzvun, bir unsurun içerisindedir. Namazın içerisindeki secde gibi. Bununçundur. Şart nedir? Şartsa bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmakla beraber onun yapısından bir parça teşkil etmeyen iş veya vasıftır. Varlık Yine diğer şeyin varlığına bağlı ama kendi yapısından, kendi unsurundan değil. Ne gibi? Buna da daha önce misal olarak namaz ve abdest misalini vermiştim. Namazın olabilmesi için, namazımızın sahih olabilmesi için, kabul olabilmesi için abdestli bir şekilde namaz kılmamız gerekir. Abdest namaz için nedir? Bir şarttır. Ama her abdestli olduğumuz zaman namaz kılmamız gerekir mi? Gerekmez. Namaz ayrı bir ibadettir, abdest ayrı bir ibadettir namazın gerçekleşmesi için abdest ihtiyaç duyulan bir şarttır. Ama abdest namazın kılınmasını gerektirmez. Her zaman yani abdest olmak her zaman namaz kılmak manasına gelmez. Ancak namazın diğer şartları yerine geldiği zaman namaz mesela namaz vakti bunun için bir şarttır. Engel ne demektir? Mani ne demektir? Şimdi niçin bunları söylüyoruz? Tekdirin şartları var. Şartlar ne demek o zaman? Şartlar bu hususta bu hususta Tekfire götürecek şeyi engelleyen unsur şeylerdir. Şimdi ne dedik? Şart olmadan hüküm koyamayız. Çünkü hükmün olması için şartlar gerekir. Hükmün olması için şartlar gerekir. E şartlar da eksik olursa o zaman tek yani insana kafir deme hükmü olmaz. Onun için şartı bileceğiz. Şart hüküm için en önemli şeylerden birisidir. Engel ne demektir? Engeller de var dedik. Engel de sebebi sebebiyle hükmü. E, Evet yani varlığı sebebiyle hükmün bağlanmaması sonucu doğrudan e, hükmn bağlanmaması sonucunu doğuran durumdur engel yani e, mevcut olması halinde hüküm ver vermenin mümkün olmadığı durumdur yani diyelim ki bir meseleyle alakalı bir şey var ki bu bulunan engel buradan katkmadan biz bu hükmü koyamayız ortaya bir engeli var misal olarak söylüyorum deliye bir hüküm koyabilir miyiz? Deli, deliye işte ya bu namazını kılmıyor diye namazını terk etme hükmü koyabilir miyiz deliye? Koyamayız. Çünkü niye? Üzerinde delilik var. O zaman delilik engeli bu kişinin üzerinden kalkıncaya kadar bu adama bir şey diyemeyiz biz. Engel de budur. Yani o şey orada devam ettiği müddetçe o hükmün oraya inmesine engeldir meseledir. Bununla e, misaller vereceğiz. Evet Şimdi tekfirin şartları vardır dedik. Tekfirin şartları üç kısımda ele alınacak. Birinci kısım fail ile ilgili şartlar. Yani işi işleyen, işi yapan, sözü söyleyen veyahut ameli yerine getiren kişiyle alakalı şartlar. Fail ile alakalı şartlar. Birincisi failde aranması gereken şartlar. Akıl yani fail o işi yapan veya o sözü söyleyen kişinin akıllı olması Deliğe kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. İkincisi ergenlik çağına girmiş olması. Blue çağına girmiş olması. Blue çağından önce yapılan şeylerde de kesinlikle çocuklara ne yapamayız? Biz bu hususta hüküm veremeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi sellem, e, savaşlarda dahi cezalandıracakken bıyıklarının terleyip terlenemesine bakıyordu değil mi? Bıyıkların terleyip yani ergenliğinin girilip girilmemesine bakıyordu. Ergenliğe girilmeyenler Hüküm altına kesinlikle alınmaz. Üçüncüsü ilim. Yani o fiili yapan veyahut sözü söyleyen kişinin onu bilmesi gerekir. Yani o kişinin ilimli olması gerekir. Bilmeden cahil bir şekilde yapsa yine aynı şekilde bu buna engeldir. Dördüncüsü kasıt. Yani kasıtlı bir şekilde yapacak. Kasıtlı bir şekilde yapması gerekir. Kasıtlı yapmaksızın, kasıtlı yapmazsa eğer veya kasıt olmazsa bu da e, olmaz, ona engeller. Beşincisi ise serbest irade. Fiilini serbest irade ile işlemesi. Yani serbest hür iradesi hiçbir baskı ve zorluk altında kalmadan yapması gerekir. Bu şartlar fiili yapan veyahut sözü söyleyen kişinin üzerinde olması gereken şartlar. Yani... Fail ile ilgili, fail ile ilgili şartlar. Birincisi bu. İkincisi fiil ile ilgili şartlar. Yapılan fiille ilgili şartlar var. Bu da iki kısımda ele alınacak. Failin fiilinin delalet ettiği şeyin açık olması. Yani failin yapmış olduğu işin delaletinin açık olması. Bir iş yapıyorsak kapalı bir iş olmayacak. Açık bir iş olmuş olacak. Veya bir söz söyleniyorsa Kişiye tekfir hükmü yapılacak bir söz söyleniyorsa, bu da kesinlikle bilinmesi gereken, açık olan bir şey olması lazım. İkincisi ise, o fiilin küfür olduğundan açık ve kesin olması. Yani yapılan fiilin, biz insana bu hükmü vermemiz için ne gerekiyor? Fiil veya söz gerekiyor. O fiilin veyahut sözün küfrü açık olan bir mesele olması. Yani hakkında ihtilaflı olan bir mesele, Yani acaba bu küfür müdür değil midir? Bazı alimler küfür diyor bazı alimler küfür demiyor. Bu meselelerde kesinlikle yine olmaz. Yani kesinlikle meselenin üzerinde irtilaf olmayan bir hüküm olması, mesele olması. Evet bir de mükellefin fiilinin ispatlanmasında aranan şartlar. Bu da üçüncü kısım. Yani kişinin yapmış olduğu fiilin ispatında. Bu O fiili yapmış mı yapmamış? Bununla alakalı şartlar. Birincisi ne? O kişinin o küfür fiilini işlediğini kabul etmesi. Bir kişi gider ki tamam kardeşim ben bir küfür işi yaptım. Bunu kabul ediyorum. Bu işte mükellefin yapmış olduğu fiilin doğruluğu. Yapmış mı yapmamış mı? Birincisi mükellef ikrar eder. Yaptığını ikrar eder. İkincisi ise adalet sahibi iki Müslümanın şahitliğiyle bu tespit ediyoruz. Adalet sahibi yine iki Müslüman der ki biz bunu küfür sözü söylerken işittik. Bu işte söylüyordu Allah'a, dine, kitaba söylüyordu iki kişi. İni şahitliğiyle veyahut işte şu fiili yaparken gördük, küfür küfürbilini yaparken gördük ki şahitlik etmesi. Bu şartlar olarak algılanır. Dedik birincisi faille ilgili şartlar, ikincisi fiille ilgili şartlar, üçüncüsü ise mükellefin, kişinin yapmış olduğu fiilin fiille alakalı şartlar. Yani yapmış mı, yapmamış mı? Ya ikrarıyla ya da şahitlerle tespit edilir. Bunların hepsine rağmen Şartın varlığı Hükmün varlığını gerektirmez. Bunların hepsine rağmen Diyelim ki bir yerde şart var Bu şarta rağmen de Yine o, o esnada o şarttan dolayı Sırf o şarttan dolayı başka şeyler Araştırılmadan yine Kişiye küfür hükmü verilmez. Ama küfür, küfür hükmü vermek için bu şartlar gereklidir. Ama şartın olması kişinin kafir Olmasını gerektirmez. evet tekfirin engelleri bunları tekrar hele detaylı bir şekilde alacağız ben şu an başlıkları sayıyorum tekfirin engelleri tekfiri de engelleyen bir takım unsurlar vardır bu engellerle alakalı durumu kapalı olan kişiye asla muayyen hüküm vermek caiz değildir birincisi engel olarak yine Faille ilgili engeller, fiille ilgili engeller ve ispatla ilgili engeller. Nasıl ki fail, fiil ve ispatla alakalı şartlar varsa aynı şekilde bu meselele alakalı engeller de var. Bu engellere de bakılması gerekir. Bunlar da ne yapılacak? Tek tek ele alınacak. Mesela hızlı bir şekilde geliyorum. Faille ilgili engellerde ehliyet çok önemlidir. Yani o kişinin o fiile ehliyeti var mı, salahiyeti var mı bu çok önemlidir. Bunun alakalı da mesela gayri iradi engeller vardır. Kişinin kastetmediği, kişinin iradesi üzerinde bulunan engelleri vardır. Bir de kişinin iradesiyle bulunan engeller vardır. Yani kişinin kastettiği iradesiyle e, meydana gelmiş engeller vardır. Mesela gayri e, iradi engeller nelerdir? Yaş küçüklüğü, yaşının küçük olması engeldir. Delilik, deli olması engeldir. Bir kişi deliysene hüküm veremezsin. Bunamak çok yaşlanmış. Daha yani hiçbir şey anlamıyor. Ki biliyorsunuz ki yaşlı olan insan çocuktan daha kötüdür. Yaşlanan kişinin hükmü çocuktan daha kötüdür. Yani çocuktan daha e, zor anlar. Onun için bunamışsa eğer bunamış olan insana sen nasıl da hükümden bahsedersin? Yani hangi ayeti söylesen anla... Hangi hadisi söylesen anla bunamış olan insana. Onun için bunamak da nedir? Bu için bu iş için engeldir. Unutmak. Unutmak da engeldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem unutmak bu uyku ümmetinden kaldırılmıştır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu da engeldir. Uyku aynı şekilde baygınlık. baygın Bunlar gayri iradi engeller. Yani gayri iradi böyle bir şey bu haldeyken, bu hallerden birisindeyken yapılması olsa bu haller göz önünde bulundurulması gerekir. Bu engeller sahibinin mükellef olmasını ortadan kaldırdığı için günah ve sorumluluğunu da yok eder. Deliye kimse günahkar diyemez. Deli belki kötü işler yapabilir, pis işler yapabilir, söver sayar değil mi? Delidir. Onun o fiillerinden de ona kimse günahkar diyemez. Çünkü akıl nimeti üzerinde yoktur. Evet. Sadece telef ettiği şeylerin değeri ve bedeli olarak diyetler ondan tahsil edilir. Ama diyelim ki bunların velileri Bu işte insan, yaşı küçük olan insan, deli olan, bunak, unutan uykusunda veya baygın olan insanın yapmış olduğu o masraflar, insana zarar vermiş olduğu şeyler de velileri tarafından ancak onların miktarları talep edilir. Evet, iradi engellerse, yani insanın bir fiil kendisinin ortaya koymuş olduğu engelleri ise, üzerinde bulunan engellerse, birincisi cehalettir, ikincisi hatadır, Üçüncüsü tevildir, dördüncüsü ise ikrahtır. Asıl mesele bu dört unsur üzerinde döner. Tekfirin asıl dört engeli bu dört şarttır. Cehalet, cahil olmak, hata, hatayla söylemiş olmak, tevil etmek veyahut ikrah altındayken o sözü söylemek veya o fiili yapmak bu dört şeyi de bilinmesi gereken şeylerdendir. Bazı alimlere göre de şüphe. Taklit, şiddetli sevinç, korku, öfke gibi haller de bunlara eklenmiş. Öfkesinden, şiddetli sevincinden. Mesela şiddetli sevincinden dolayı sahabe ne dedi? Şey, e, kişi ne dedi? Devesini kaybeden kişi çölde deveyi bulduktan sonra dedi ki Ya Rabbi sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim. Allah Azze ve Celle'ye. dolayı dedi Allah Azze ve Celle ne yaptı? Onun o haline güldü, tebessüm etti. Bu... bu Aşırı sevinçten dolayı, sevinçten dolayı söylenmiş bir şey. Hemen ağzından çıktı diye bir kişiye pat diye orada kafir yaftası vurulmaz. Veya serhoşluk veya ne söylediğinin farkında olmayacak derecede kendinden geçmek. Ne söylediğinin farkında değil adam. Ağzından çıkan şeyleri duymuyor. Bilmiyor, algılayamıyor. Serhoşluk veya acizlik gibi şeyleri de buna eklemişler. İnşallah ilerleyen haftalarda dilimiz döndüğünce anlatmaya, açıklamaya çalışacağız. Allahu Teala ve Celle inşallah hakkı söyleyen ve hakkı oyan kullardan bizleri kırsın. Subhanallahü ve hamdülillahi